Hasan Tahsin Feyizdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Haşr Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayettir. El Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2-17. ayetlerdeki Yahudi kabirilerinden Nadroğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu ad verilmiştir.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 Kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar eder. insan İnsan inkar edince de hakikaten ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.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 Böyle bir fert veya toplum artık yoldan çıkmış, manen intihar etmiş, zillet ve esarete ducar olmuş, ruhen köleleşmiş veya yok olmaya mahkum olmuş demektir. İşte Yüce Allah bu iki tehlikeye karşı uyarmaktadır. Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik,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 Emhużu billah hissemiül şeytani dedikten sonra bu üç ayeti okursa kendisine sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar görevlendirilmiş melekler ettiler buyurmuştur. Haş suresini dinlediniz. Nümethine suresi.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 Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul